kıymetine bir gariplerin kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Etamcebe Jeolojimiz bize tasavvufi sılatlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem hocam, Kuşeyrî'nin Erisale er isimli eserinde şöyle bir rivayet geçiyor. Çölde bir genç görmüştüm. Beni görünce "Aşkından hasta olmam ona kafi değil mi?" dedi. Sonra can vermeye başladı. Ve ''La ilahe illallah'' de dedim ve şu şiiri okudu diyor. ''Ey bana azap bile etse kendisinden ayrılmadığım varlık, ey kalbimden istediğine hadsiz hesapsız nail olan varlık.'' Diye böyle bir ifade geçiyor. Dilerseniz bunu açıklayabiliriz. Ve hocam sizin de bir Keşkül isimli bir kitabınız var. Ondan da bahsederek programımıza giriş yapabiliriz. Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihin esna'in. Keşkül diye bir kitap yayınladım. Bundan bir ay önce gençlere dağıtıyoruz. İşte 220 sayfalık bir kitap. Tabii çeşitli fikirler, tefekkür, işte düşünmeye kışkırtmak, insanda, insanlarda, müminlerde ...kendindelik oluşturmak, öznelleştirmek, özselleştirmek, kendine hususileşmek ve kendini bilmek... ...onu kıskırtan küçük küçük alıntılar, hikayeler, anlatımlar, şiirler, kıssalar vesaireler... Evet. ...onu da oraya koyduk, her şey var. Yani keşkülü zaten o, Allah ne verdiyse, Allah ne elimizde verdisi. dilenci gibi dolaşıyoruz... Allah rızası için beş kuruş ver, Allah rızası için on kuruş ver. Para topluyoruz keşkül. Bu. He. Something, something from everything. Her şeyden. Her şeyden bir parça. Evet. Her şey var o kitapta. Da. İşte ilk girişinde aşk hastalığının ilacı yoktur. Aşk hastalık değildir. Ama insanı hasta eder bu dünyada. Şifası ahirettedir. Aşk varsa... ...başın hep beladadır. Evet. Şifası nerededir? Bu dünyada şifası olmaz. Ahirette. Ahirette şifası var. Burada olmaz. Metafizik çünkü. Bu bedeni terk edersin. Aşk olduğu zaman... Ah minel aşk... ...ve hala... ...tiha... Ah ...aşk... Ah kelimesi ölümle alakalı bir kavram. Evet. Ah aşk. Ey aşk sen ölümsün. Ah. Ah. Aşk. Ve ölüm bir hasret. Aşığız. Ölümü istiyoruz. Çünkü Allah'a koşacağız. Ah kelimesinin aslı elif, vav, hemze, vav ve hemze. E ve e. Veyahut da evvehe. Dikkat edin. E ve hatta evet Olabilir. Bakın. Evvah kelimesinin simantik açılımı. Maslarını bulmaya çalışıyoruz. Üç artısını. Evet. Ortasında vav var. Elif, vav, elif. Allah, ölüm, Allah. Vav ölümdür daima. Evet. İşte o genç Ebu Ali Rüzvari'nin bu ifadelerinde, yani o kitabıma öyle yazmıştım. Aşk hastalığının şifası yoktur. Aşk olduysanız şifa yok. Bitti. Peki aşk hastalık mı? Değildir. Ama etkileri hastalıktır. Dünyadan Çekiliyorsun. Aç yemek yiyorsun Belalara sabrediyorsun Ezalara sabrediyorsun Sıkıntılara tahammül ediyorsun Aşk budur Sayın hocam benim terbiyesiz bir kadınım Koca karım var diyor Ben ona tahammül edemiyorum diyor Sende aşk yok Bir kimse de aşkın olduğun alameti Gelen belalara tebessüm ederek karşılamak Hocam benim son derece berbat bir kocam var diyor ne yapıyorsun? Bağırıyorum, çağırıyorum diyor. Cık, hayır. Susacak. Sadece tatlı tatlı tebessüm edeceksin. Senin kurtuluşun o huysuz kocanda, senin kurtuluşun o huysuz kadında. Sadece tebessüm edeceksin. Bağıracak, çağıracak. Hırsını senden çıkaracak. Hakaret edecek. Arada bir iki işte garnitür olarak tekme, tokat falan da iyi bilirsin. Sabret efendim pasif davranış bir insanı pasizmle sevk etmek şeklinde bir anlatım sergiliyorsunuz bu pasifliğin içerisinde dikkat edin karşıdakini anlayabilme kuşulabilme ve özümseyebilme bunun ifade ettiği psikolojik anlama örgün yalom üzerinden giderseniz evet. insan kendi çözümünü tıkandığı yerlerde bulacaktır senin çözümün o huysuz kocanda Senin çözümün o huysuz karında Orada senin hakikatin var Hakikatin o huysuz kadının cidir cidir cidir cidir cidir. Bitmeyen çenesi içerisinde senin hakikatin gizli Çünkü zor sabrediyorsun Zorlanıyorsun Evet el-usr o Onunla yüzleşir Başına bir eliflam koyabilirsen Tanışırsan Marifet olursa ...o zaman yusuran Allah tarafından gelir sana. Kapı açılır. Hani hep onu anlatıyorum... ...17. yüzyılda İbrahim Efendi Konya'da... ...gelmişler Kastamonu'dan... ...böyle Allah dostu... ...anlatmış böyle Kabe... ...Allah, Muhammed... ...Sevgi sallallahu aleyhi ve sellem... ...demişler ki... ...ya bu Kabe nasıl bir şey... ...göstereyim evladım demiş... ...duvara şöyle bir mesletmiş... ...duvarda Kabe televizyon gibi çıkıvermiş... Bak şurada Hacı Reset var demiş. Burada makamı İbrahim var demiş. Burası mültezem demiş. Burası altın oluk. Suresi i Yemani falan. İşte namaz kılanlar. Televizyon izler gibi izliyorlar. Memnun kalmışlar. Evet. Ve İbrahim Efendi'nin çok edepsiz bir karısı var. İbrahim Efendi'yi diliyle çok dövermiş. Çok eleştirilmiş. Çok hakaret edermiş yıkar karar geçirirmiş adamcağız da bir ker böyle kusu gibi sessiz dövene elsiz gerek sövene dilsiz gerek derviş bağırı taş gerek koyundan yavaş gerek bir mümine yumuşak olmak lazım kafire şiddetli olmak lazım yumuşaklık bu o hacılar gidiyorlar döndüklerinde ya hacı İbrahim <Gülüyor> efendinin evinde Konya'da ziyaret ettiğimizde bize duvarda Kabe'yi gösterdi orayı gösterdi burayı gösterdi Kastamonu'dan 3 sene sonra bir başka kafile tabi eski kafile den de kişiler var heyecanla geliyorlar yine duvarda Kabe'yi görecekler anlatacak Koçlarına gitmiş evet işte konuşmaya başlamış İbrahim efendi konuşurken konuşurken konuşurken işlerine bir dayanamış Efendim bize üç sene önce uğramıştık da... ...hatırlıyorsanız... ...duvarda bize Kabe'yi göstermişsiniz... ...ve izlemiştik... ...bu duvarda yine Kabe'yi gösterir misiniz... ...deyince... ...Hacı İbrahim Efendi demiş ki... ...ah oğlum... ...gösteremem artık demiş... Hı, ...artık gösteremiyorsun... ...niye gösteremezsiniz efendim... ...çünkü hanımım öldü demiş... ...eskiden hanımım... ...beni döverdi, dayak atardı... ...diliyle beni yıkar mahveder, perişan ederdi. ben tebessüm eder boynum bekerdim ve derecem yükselirdi onun için Kabe'yi duvarda gösterebiliyordum şimdi derecem artık yüksek değil maalesef Allah karımı elimden aldı ve ağlamaya başlamış edepsiz ve terbiyesiz karısının ölümünün arkasından ağlıyor. onun sayesinde derecem yükseliyordu diyor biz de edepsiz kocamızdan edepsiz karımızdan kurtulmaya çalışıyoruz Formüllerini arıyoruz. Siyah feminizm yapıyoruz. Bir de beyaz feminizm yapın. Ben de feministim mesela. Ama beyaz renkli. White feminizm. White. Yani black feminizm değil. Evet. İşte bir sabredebilmek. Ne kadar güzel bir şey. Evet hocam. Sabır var Bizim tısavuhta Sabır bütün herkes tarafından yapılır Herkes sabreder Herkes sabredecek Bizim tısavuhta bu var Ama tısavuhta esas sabır Sabrın arkesine ulaşmak Yani sabrın Hakikatine ulaşmak Yani sabra sabretmek Yani herhangi bir kötülüğe sabretmek ayrı bir olay O kötülüğe sabretmeye Sabretmek ayrı bir olay savu terbiyesi burada geçerli evet. o zaman böyle olursa ne oluyor böyle olursa sabırın hakikatine ulaşabilirseniz sabır hakkında yapmış olduğunuz konuşmalar insanlarda etki bırakır ve o insanlarda sabırlı hale gelir eğer sabırın hakikatine ulaşırsan ulaştın mı ulaşamadın sabırla ilgili yaptığın konuşmalar tesir etmiyor sabırlı insanım ben kötülüklere sabır ediyorum Yaptığım konuşma az tesir diyor. Sabır var bende. Hayır. O kötülüğe, sana gelen eza ve cefaya sabretmeye sabretmek. Bunu gerçekleştirirsen sabır senin elinde oyuncak olur. i̇bn Furek bir kitabı var. Orada örnek vermiştim. Aşık, Allah'a aşık olan öyle bir sabretti ki öyle bir sabır oldu ki Sabır bile gittiği o aşıktan, ey aşık bana sabır konusunda yardımcı ol dedi. Aşık da sabıra dedi ki, ey sabır sabret dedi. Yani aşık sabrın hakikatine ulaşınca sabrın hakikatinden sabıra sabret yüklemesi yaptı. Evet. Arke yüklemesi yaptı. İşte... Aşk... Ya Rabbi diyor o genç... Allah'ın aşkından... Hastayım artık diyor. Bu kadar çile çektim. Bu kadar çektiğim çile yetmez mi? Çünkü Allah çileyi veriyor. Sabrediyor. Aşıkın aşkı artıyor. Lık lak lak lak lak lak lak. Böyle sağ sola çektiğin çileyi anlatınca sen de aşkı yok demektir. Evet. Konuşmak yasak. Onun sonra bu sözü söyleyince bu kadar çektiğim çile, aşk elinden bu kadar kafi değil mi deyince yere yattı ve son nefes geldi. Ölecek. Kendisine dedim ki. Artık ölüyorsun. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kelime-i Tevhid'i söyle dedim. O zaten la ilahe illallah da kaybolmuş. Kendisi la ilahe illallah olmuş. La ilahe illallah yerine şu şiiri okudu. Rabbim, güzel Rabbim bana azap bile etse hendisinden ayrılmadığım varlık bana azap ettin ya rab çiriler çektirdin ya rab ben hepsini gülerek karşıladım senden geldikçe dayak sana yapıştım annemiz bizi küçük küçük döverdi. döverdi dayak yedik annemizden yine, anne yine yani. annemize sarılırdık evet. onu anlatıyor evet. anne gibi merhametli Allah merhamet olunca evet ümmilik vası bu evet. hani ennebi yülü ummi yü. diyor ya annesel peygamber Evet. en büyük ebeviyi babasal peygamber değil yani Allah'ın rahmeti anne yani metafor anne metaforu merhamet anıyor annelemdir merhamette bitiyor yani iş hocam Allah merhametten ibaret Niye Ketebe Allahla nefsihir sihir rahmete Allah merhametli olmayı kendisine farz kıldı Yani Allah anneseldir. Ne demek annesi? Merhametlidir. Merhametli. Onun için Allah kelimesine ilk bitişik isim merhamet ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah külliye acımak ve tikel acımak. Kozmik acım. Errahman her şeye acımak. Errahim inananlara acımak. Herkese acıması inananlara acımasından önce geliyor. Errahman Errahim'den önce geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Errahman Ondan sonra Errahim geliyor. Errahim olursanız mümin olursunuz. Errahman olursanız evliya olursunuz. Evet. Hani Errahman Allah olamazsınız ama bütün varlıkların hepsini acıyorsunuz. Hepsine merhamet ediyorsunuz. Evliya o zaman oluyor. Errahmanlık altında evliyalık. Ve ibadurrahmanillezine <Sessizlik> yemşuna alel ard. Errahman'ın kulları. Yani külli merhamete sahip olan kullar yürümüşler alil ardı hevnen yere bakarak gider yere bakarak gider evet o oh, sola bakarak kibirle yürümez hevnen acizlik içerisinde yere bakarak kendine bakarak kendi kusturlarını görerek yürür ve izahta behumul cahiluna kalu selam bir cahille karşılaştığı zaman ona sen haklısın ben de haksızım der sırtını sıvazlar selamun babamdır babam der gider bu işte velayet makamı anlatılıyor burada velayette cidal münakışa yoktur işte diyor ey Allah yani bana o kadar çileler yolladı Allah ama çileler yolladıkça kendisine sımsıkı sarıldım çileler yolladıkça sımsıkı sarıldım işte Osmanlıda boşanma oranı 10 binde 14. Aile yapısı aşırı sağlam. Tanzimat'ta yıkıldı Osmanlı aslında. 1922'de değil. Evet. 80 sene gecikti yıkılmaz. Niye? Aile çok sağlamdı. Şimdi 10 binde 3000 bin. Türkiye devlet ayakta değil mi? Aslında biz yıkıldık. Çünkü boşanma oranları, aile diye bir şey kalmadı Türkiye'de artık. Toplum ayakta tutan aile ya. Aile. Aile varsa devlet ve toplum ayakta, tamam. aile yoksa devlet ve toplum ayakta değil, şu anda 10.000'de 3.000 boşanma oranıyla biz yıkıldık aslında. Ayakta duruyor gibi hayal görüyoruz sadece. Osmanlı yıkılmadı, o 85 sene devam etti. 1839 Tanzimat'ta Tatlı ilan edildi, o zaman yıkılmıştı Osmanlı. Evet. Yıkılışı 1922. Ayakta tutan neydi? Aileydi. Boşanma oranı 10 binde 24'tü. 10.000 bin ailede 24 aile boşanıyor. Ya işte bu zihniyet yüzünden. Gelen çilelere Allah aşkından dolayı, Allah'a duyulan aşktan dolayı sabretmek, kurtuluşu çilenin içinde aramak. Derdim bana dermanımiş. Felsefe buydu. Ama aile sağlam kalıyor. Çocuklar anne ve baba vitamini alıyor. Savrulmuş, psikolojik travmaya maruz kalmamış çocuklar ve yetişkin gençler ve insan şahsiyeti ortaya çıkıyordu. Anne çekmediği kahır kalmıyordu. Kadınlar özellikle zavallı. Evet. Ama aile bozulmuyordu. Anne anneydi, baba babaydı. Ve o ailenin içinde dedeler vardı o ailenin içerisinde ebeler, babaanneler, anneanne ilişkiler vardı. O vitaminleri alıyordu. Şahsiyet gelişiminde anne vitamini, baba vitamini, dedeler vitamini, ebeler vitamini lazım. Şimdi aileler boşanma veya kreşe görülüyor. Kadın çalışıyor, anne baba vitamini alamıyor. Hep savrulmuş, travmatik Profillerle toplum hayatı karşı karşıya ve suç oranları medenileştikçe o kumar ona suç oranı artıyor. Hani azalacaktı kültürle, eğitimle beraber? Çoğalıyor. Çoğalıyor. Bir yerde yanlışlık yapıyoruz. Eğitimden öte bir şeylerin eğitimi söz konusu. Tavufi eğitim. İşte bak Allah dostu ölürken ne kadar çile geldiyse kaçmadım, sımsıkı sana yapıştım Allah'ım. Hani kötülük gelen yerden kaçardık ya... ...iyilik gelen yerde koşardık ya... ...hayır, Allah bana şer yolluyor... ...ama beni... ...olgunlaştırmak için... ...sabredeceğim, insanı kamil olacağım... ...sımsıkı yapışıyorum... ...bırakmıyorum... ...sıkıcı... ...çünkü bende merhamet herkesi var... ...anne... ...bu modern insanda merhamet yok biliyorsunuz... ...merhamet olmayınca kadın kocasına... ...kocası da karısına tahammül edemiyor... ...boşanan kadın ve kocalara bakıyorsunuz... ...ya iki taraflı merhametsizlik var... ...ya da tek taraflı merhametsizlik var... Evet. ...iki taraflı merhamet olmaz... ...bir tarafta merhamet noksanlığı var... ...ya kocada ya kadında... ...eskiden Osmanlı insanı inşa ederken... ...karı da koca da merhametliydi... ...o merhametten dolayı... ...birbirlerinin sivri yanlarına... ...tahammül ediyorlardı... ...yüzde yüz uyuşum olmaz yüzde yüz mizaç uyuşum olmaz Nevşehir'de evet. hüseyin amcaya bir delikanlı geldi sayın hocam dedi ben dedi Kayseri ilahde okuyorum dedi 1990'lı yıllar ve hatta pardon kemal keleş abi o hayattaydı hacıgedikli abiyle ziyarete gitmiştik yok ondan sonra gelen muhterem abimiz Hüseyin amca, Hüseyin amca, Hüseyin amca. Hüseyin amca evet. oydu dedi ki ben de Kayseri ilahide okuyorum sayın hocam dedi ve son sınıftayım dedi 5 yıldan beri anlaştığım evlenmek istediğim bir kız arkadaşım var dedi ailesi ailemi tanır benim ailem onun ailesi tanır ve beğeniyorlar dedi Kız bana aşık dedi. Ben de kıza aşığım dedi. Aynı sınıfta beş sene okuduk dedi. Kız hafız dedi. Ben de hafızım dedi. O da ihvan. Ben de ihvanım dedi. Her şeyler pozitif. Her şey güzel. İşte biz evleneceğiz. Dua buyurur musunuz? Deyince Hüseyin amca şöyle yaptı. Göz yumuktu şöyle. Zaten göz yumuk oturuldu. Sürekli mürakab halinde. Oğlum dedi. Anlattıkların hepsi güzel, hoş dedi. Yani itiraz edecek bir şey yok. Doğruyu konuşuyorsun dedi. Doğru. Bana ne düşer? Hadi hayırlı olsun oğlum. Güzelmiş. Evlenin. Bana böyle düşer dedi. Ama sen anlattıksa anlayamadım evladım. Lafların güzel. Ama kalbin daraldı. Anlamıyorum dedi. Burada bir noksanlık var dedi. Onu bilemiyorum dedi. Anlatıyorsun. Hepsi pozitif. Ama kalbin negatif. İstersen bir düşün evladım dedi. Olur efendim dedi kalbim daraldı dedi Hüseyin amca. Genç kapıdan çıkarken ne ese dedi aşkımız bize yeter dedi. Aşkımız bize yeter dedi. Evlendi 8 ay sonra boşandı. Yetmedi yani. Bak dıştan görüntüler hep pozitif. Bir evlendiler. Kızın hakikati ortaya çıktı. Oğlanın hakikati, sivri yanlar ortaya çıktı. Oğlan kıza, kızı oranı tahammül edemedi. Şiddetli geçimsizlikten boşanmak zorunda kaldılar. Evet. Onu çok düşünmek lazım. Kendimi... ...vahidçiyim böyle... ...inan hiçbir yere koyamıyorum. Estağfurullah. estağfurullah. Bunları düşünüyorum. Tesbihü Hüseyin Emzah'ın anlattığı gibi. Ben diyor... ...yani oraya, buraya... ...hep insanlara karşı utanıyorum ben artık. Yani... ...varlığım bile benim suç. Şöyle varım ya, beni görüyorsun... ...görünüyorum değil mi bak etim keminim... ...bu bile suç, eksik görüyorum. Ne olacak benim bu halim? Ne olacak bu halimiz? Eksiğimiz çok. İşte... ...bana azap bile etse... ...kendisini terk etmediğim... ...varlık... ...istediği kadar bela yolla... ...istediğin kadar... ...bana eziyet et... Sen benim sevgili annem, sana yapışıyorum. Sen benim merhametim. Sen benim Rahman olan Allah'ım. Sen benim Rahim olan Allah'ım. Senden sana sığınırım. La me'ce emminke illa ileyke. Başka gidiş yeri yok yani. Başka yok. Allah'tan ancak Allah'a sığınılır. Bela geliyor. Hadi şey bu biliyorsunuz. Evet. Allah'tan, Allah'tan gelen beladan yine Allah'a sığınılır. Bunu gerçekleştirmiş. Biz başımıza bela gelince üzülüyoruz. Ey kalbimden, kalbimden, kalbimden istediğine hadsiz ve hesapsız nail olan varlık. Yani kalbimden hadsiz, hesapsız, sonsuz bir sevgiyle seni sevdim. Benden beklediğin bu imandı. Benden beklediğin seni böyle bu sevmemdi. Sonsuz bir sevgiyle ben seni sevdim. ...ve gönlümce her şeyi verdim. Sen de beni imtihan etmek için... ...durmadan bela yolladın. Evet. Ve istediğin kadar gönlüme eza verdin... ...cefa verdin. Ben seni yine seviyorum. Yerden yere vurur... ...derici, sevdiği deriyi değil mi? Evet. Vuruyorsun beni yerden yere. Vur bana, gönder belayı... Yine ...gönder seviyorum. çileyi. Ben gönlüm açık... ...bağrım açık... Boynum bükük, sana sımsıkı sarıldım. Vurdukça sarılıyorum. Bela geldikçe aşkım artıyor. Derdin kusallaştırılması, öznelleştirilmesine bağlıdır. Yani içselleştirmek ne demek? Biz nesnelleştiriyoruz. Nasıl nesnelleştiriyoruz? Derdimizi, üzüntümüzü başkalarına açıyoruz. Evet. Allah bana aç. İnne eşku ve be huzni ilallah. Sadece sadece Allah'a açacağız. Başkasına değil. Hz Yakup aleyhisselam gibi olacağız. Sadece ona. Ey Allah'ım benim çilem, derdim bu. Benim aşkım bu. Benim sıkıntım bu. Benim çilem, derdim. Hastalığım, düştüğüm yerler, kırıldığım yerler, kırık fayhatlarım, noksanlıklarım, eksikliklerim bu. Hep onu arz et. Kişi hatalarını, kusurlarını sevdiğini anlatır. Sevmediğimizde resmi davranır. Hep iyi tarafımızı gösteririz. Onun için tövbe-i istiğfarda aşk sırrı var. İnnallâhe yuhibbut tevvâbin Günahlardan dolayı Allah'tan özür dilemek muhabbet sırrı ile alakalı. Yuhibbu ile alakalı. Evet. Yuhibbut tevvâbin ve yuhibbul mutadahirin Şifa-i Şerif'te bu şekilde anlatılıyor. Yani tövbe-i istifarda Allah'a aşık olma sırrı var. Muhabbet sırrı var. Tövbede muhabbet sırrı var. Çünkü tövbede siz kendinizi şifre ediyorsunuz. Evet. Ben kötü yanlarımı ben seni açar mıyım? Açmam. Ben seni seviyorsam, muhabbetimiz kuvvetliyse... ...ben gizli ve özel yönlerimi açarım sana. Evet. Açamazsan açamadığın için açıramadığın için sevgi yok demek sevgi yok demektir adam. İşte Allah'a tövbe ettiğim zaman ya Rabbi şu noksanım var diye başlıyorsun konuşmaya. Şu eksiğim var diye konuşmaya başlıyorsun. İşte o konuşma kendini açman demektir. Niye? Allah'ı seviyorsun onun için açıyorsun. Allah bana kendini aç diyor. Peygamberimiz günde yüz defa istiğfarla diyor. Şifai şeriat aynen böyle yazıyor. Günah var mı yok? Ne oluyor? Ya ben eksiğim diyor. Eksik. He. Noksanım diyor. Yani hata yaptım, günah işledim, masum. Öyle bir şey yok. yok Ama ya. eksiğim var. Nasıl? Ma abednake hakkâ ibadetike ya ma'bud. Sana hakkıyla ibadet edemedim. Ma şekernake hakkâ şükrike ya meşkur. Sana hakkıyla şükredemedim. Ma arafnake hakkâ ma'rifedike ya ma'ruf. Seni hakkıyla bilemedim. Bilmemin noksanlığı. İbadetimin noksanlığı Şükümünün noksanlığı Bundan dolayı tövbe ediyorum Evet Bakın nerelerde neler Efendim Pasif bir duruş anlatımı Var burada değil mi Hep pasif. Aktivizm yok Pasivizm. pasivize ediyor Tasavvuf insanı Ama Hazreti Peygamber de var bu Hem de Kur'an-ı Kerim'de yazıyor bu Evet Yani peygamber günde şey, veshaufir bir ki ey Muhammed, günahına tövbe et diyor. Peygamber günah işler mi? Şey, eksikliği, Allah'a teşekkür etmek, Allah'ı tanımak, Allah'ı bad, noksanım ben diyor. Tövbe et bunlar bunlar. le layuganu ala kalbi, la ista'ufirullah etaa fi kül yemin, 70 mertin kalbim, böyle bazen bulutlanır. Yani Allah'la alakam zayıflar. Kopar değil, zayıflar hmm. zayıfladığı için yetmiş defa tövbe ederim Rabbi, irtibatım zayıfladı biraz dünyaya dalar gibi oldum seni ey sevgili ihmal etmiyorum ben seni eşeddül belai alel enbiya sümme salihin sümme fe belanın en şiddetlisi peygamberlere geliyor niye? Allah'a en çok seven peygamberler peygamberlerin içinde de en çok seven Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. sellem bana gelen eza ve cefa ...benden önceki hiçbir bir peygambere gelmedi diyor. Niye? Allah'a olan... ...peygamberimizin aşkının çokluğu... ...ve Allah'ın da peygamberimiz olan... ...aşlığın çokluğu belayı çıkartıyor. Onun için Hacı Bayram... ...melazileri, alma başa... ...sevdayı bir ulu davadır... ...bu diyor. Yani sevda ulu bir davadır. Allah'a aşk mı oldun? Başın beladan kurtulmaz. Ve... ...aşka... ...tutulan bir insan, bela gelir... ...çocuğundan kocasından bela gelir. Yapacağı iş, hiç kimseye hiçbir şekilde hiçbir şeyi açmaması gerekir. Sadece teheccül vakitlerinde kalkacak. Derdini Allah açacak. Hazreti Yakup gibi. Aşk budur. Ve Hazreti Yakup'un Allah'a olan aşkına bakın. Derdini kimse anlatmıyor. Sadece, sadece Allah'a anlatıyor. Kimseye Hı. anlatmıyor. Biz bu anlatımın acaba neresine düşüyoruz adres olarak ben hiçbir yere düşmüyorum Yakupcuğum. ben bir dert olunca bağırıyorum feriyat ediyorum de hala hayvanlık seviyesinden kurtaramadım ben kendimi yani hala aşağılarda dağın zirvesi değil eteklerinde bile değiliz. değilim ne olacak sevgili dinleyiciler lütfensinler duasınlar da dağın kenarına varabileyim zirvesini tırmanmayı bıraktık zirvesini istemiyorum. Onu yapamam ben. Kenarına dağın varabileyim. Varamadım ben daha. Estağfurullah. estağfurullah. Allah beni affetsin. İşte bak ölmekte olan genç bana azap etse bile çile yollasa bile yuttum. Kimseye anlatmadım. Hep sabrettim. Bu şekilde benden aşk olarak yeteri kadar beklediğini sana verdim. Sana aşk verdikçe sen de bana bela verdin. Sen ne güzel Allah'sın. Al canımı diyor. ...ve delikanlı öldü diyor. Evet. Hep böyle büyük zatların ölümünü anlatmış İmam-ı Kuşi'ri. Evet. Hep şunu ben merak etmişimdir. Bu insanlar... ...Allah dostları... ...insanlığın hakikatine ermişler. insanlıktan insanlığa yükselmişler. İnsanlık... Profesör Karl Gustav Jung'a göre bir arketiptir. Arketip? Hmm. böyle bir Jung'a göre Jung'a göre arketip olarak insanlıkı yaşayan ve bunları az önce ifade ettiğiniz gibi Allah kul münasebetleri açısından inşa olmuş bir insan portresi ne ifade eder? Modern psikoloji açısından. İşte bu ölmeden önce ölmüşlük olayı var ya nötr insan. Yani Allah'ın önünde tam kul olmuş, hiçliğe ermiş. Modern psikoloji ne Örvün Yalım'da var. Ne Pestalozzi'de var. Eğitim psikolojisi, pedagojisi. Ne efendim efendim Abraham Maslow'da var. Ne de bir Erik Fromm'da var. Yok bunlar. Yok. Şimdi bunu söylediğiniz zaman boşluğa düşüyorlar. Fena makamına ermiş bir adam etki tepki kötülük görüyor tevekkül ediyor sabrediyor tevekkül ediyor sabrediyor evet. bundan önce bu Rebi İbnül Heyzem var Rebi İbnül Heyzem Tebe-i Tabi'inden olduğunu hatırlıyorum böyle ölüme aşık olanlardandı yani Allah'a söylemek demek ölümü ölümü söylemek demek Allah'a söylemek demek Cuma suresi ayet 6... Evet. Böyle bir insandı. Eskiden insanlar genelde kendi evlerin bahçesine kendilerini ...defnettirirlerdi... Mezarlıklar vardı, küçük mezarlık, büyük mezarlık vesaire. Eski Ankara'yı biliyorum, nüfusu 17 bin'de Ankara'nın cumhuriyet döneminde. 17 binlik Ankara'da 40'lar mezarlığı var. 7'ler mezarlığı var. 3'ler mezarlığı var. Bahçelerde aile kabristanı var. Her evin bahçesinde kabir var. Kabirle beraber yaşıyor insanlar. Bizim evin bahçesinde 10 tane dedemizin mezarı vardı. Evet. Evden çıkıyor mezarlığa. Dedelerimin mezarı. Bahçede özel mezarlık. Kale'nin kenarında üç tane mezarlık vardı. Hacı Hazverem'in civarında iki tane mezarlık vardı. Bunlar şimdi Cumhuriyet döneminde hepsini kaldırdılar. Yani bir Ankara'da 11 veya 12 tane mezarlık olduğunu hatırlıyorum. Ankara'nın yerlisi olduğum için biliyorum. 17 bin yerde nüfuslu bir yerde düşünün, 11 veya 12 tane mezarlık var. Benin tespit bildiğim. La Erzurum Mahallesi'ndeki o mezarlıklar özel. Şimdi Mevlevi mezarlığı var. Yeni camil orada. Onu kastetmiyorum. Taci Tunus'tan orada e, Mısın Yazıcıoğlu üstadın mezarın olduğu yerde. Orada bir halveti mezarlığı var. Yani oralara hiç daha bahsetmiyorum. Sırf Ankara'da halk tabakasının inşa ettiği böyle mezarlık sayısı. Evet. Ve insanlar mezarı görüyor. Mezarla iş yaşıyor. Rebi İbnül Heyzem de evinin bahçesine bir mezar kazmış. Bahçede bir mezar var Böyle dünya işleri Biraz fazla gelince Allah'la irtibatı zayıflayınca Rebi İbnül Heyzem Giderdi O kabrin içerisinde yatar Allah'ı zikrederdi, Sırt üstü yatardı ölü gibi Mezara gidiyor yatıyor Allah Allah, Allah, Allah. Ve Mezarını öznelleştirirdi Öleceği mezarı ölmeden önce içselleştirirdi. Kendisini mezara hazırlardı. Kendisini mezar hazırlamak değil, kendisini mezara hazırlardı. Evet. Öyle bir yapısı vardı. Mezara girer, yatar, şöyle bir saat Allah'ı zikrederdi. Ve bunu yaparken de gecenin karanlığında yapardı. Gündüz değil. Karanlık gece bir ölüm. Mezar da bir ölüm. Gözünü yummak da bir ölüm. Dış dünyayı görmüyorsun. Ölüm formlarından farklı ölüm formları bunlar. Gözünü kapattın. Dış dünyayı görmüyorum. Görme ölümünü yaşıyorum şu anda. Görmüyorum. Gece karanlık. Karanlık. ışık olmadığı için görmüyorum. O da bir ölüm. Mezarın kendisi de bir ölüm. Mezardan çıktıktan sonra bir saat sonra... Kendisine şöyle söylerdi. Derdi ki Ey Rabbi İbnül Heyzem Kendi kendisiyle konuşuyor. Bak Sen Kur'an-ı Kerim'e göre Allah Hesap günü Bir kısım insanlar diyecek ki Ya Rab Ebsarna ve semina Ferci'ma ferci'na Na'mel salihan İnna muqinun Bizi burayı gördük ahireti gördük Geri çevir Salih amel işleyelim İmanımızı güçlendirelim Ve yeniden senin huzuruna çıkalım Allah'tan böyle talepte bulunacaklar Secde suretinde böyle anlatıyor Tekrar geri gelmek isteyecek ya, yani insan, Allah onlara izin vermeyecek evet. Ey Rabbi Ey Rabbi Allah onlara izin vermeyecek Vermeyecek Bak ne kadar şanslısın Sen için mezara girdin Ahirette yaşadın ...ve tekrar dünya'ya geri geldin. Yani izin aldığında geldin. Hadi bakalım ona göre yaşa. Hı, biraz yani ölmüş, Allah'ın uzuna hesap çekilirken... ...izin istemiş. Allah da... ...peki acıdım sana. Git biraz daha yaşa. Demiş. Şu anda... ...geldin dünyada. Mezardan çıktın. Ey Rebi. Hadi ona göre yaşa. Hı, kendi kendine fırsat tanımış oluyor aslında. Güzel bir şey. <gülüyor> Virtual reality death. Sanal gerçek ölüm bunu yaşıyorum. Evet. Ondan sonra tekrar Allah'la bağım kuvvetlenir diyor. Ömür boyu haftada böyle bir defa iki defa gecenin karanlıklarında evinin bahçesi uzakta değil. Oraya kazmış olduğu mezara girer gecenin bir saat iki saat kalır. Allah'ı yaşar, ölümü yaşar, ahireti yaşar. Yani öznelleştirir, yani içselleştirir. Ölümü nesnelleştirmezdi. ...hayatı özünelleştirmeyin... ...ölümü özünelleştirin... ...niçin? Hayat geçici... ...ölüm kalıcı... ...kalıcıların özünelleşmesi lazım... ...hayat geçici fani... ...fanisi onun da nesinelleştirilmesi lazım... ...niye? Zaten bir gün ayrılacaksın bu hayattan... ...mecburen ya... ...birincil premier referans değil... ...birincil referans değildir hayat... ...birincil referans ölüm... ...ölüm birincildir... ...evet... Künt membaten ölüydünüz. Tüm ahiren akım, tüm Ölüydünüz, dirilttik. Yine öleceksiniz. Ölüm merkez. Ölümle başlıyor, ölümle bitiyor. İki ölüm arasında bir her sıkıştırılmış. Hayat referans değil. Ölüm referans. Ölüm referansı da. Bununla ilgili de. Geçmiş konuşunlarımızda uzun uzun İzahlar evet, şöyle yani. i̇şte Rabi İbnül Hezdem'in bu tavrını düşünüyorum Ben kendime bir Asili mezarlıkta bir mezar aldım O mezarla Eskiden biraz sık yapardım böyle Senede bir iki defa gider Mezarım hazır yani gömüleceğim yer belli Böyle boydan boya yatarım Bir beş dakika kadar Kendimi kabirimin içinde hissederim Hamdolsun bir huzur duyarım Orada ...yani ölüme... ...fiziki olarak dokunuyorum ben... Evet. ...fiziki dokunmak... ...yani ölünce beni defin yapacakları... ...kabirimin üzerine uzanıyorum... ...yatıyorum... ...bir çukur halinde değil... ...üzerinde işte kapağı falan var... ...şöyle toprak yatıyorum şöyle bir miktar... ...şöyle bir boşluk hissi... ...yokluk... ...aklın ötesi... ...zamansızlık... ...bunlar hep arda, arda içte oluşuyor... ...kaybolup gidiyorum o kaybolduğum yerde kendi ilahi kimliğimi buluyorum dünya gelmiş gibi yeniden kalkıyorum ey etem, yeniden dirildin ey etem dünyaya yeniden geldin selamun aleyküm ve aleyküm selam dünya hayatı yeniden başlıyor bunu bir kısmını ben Rabbi İbn-i gibi yapamıyoruz biz de ama bir şekilde uygulamaya çalışıyorum ve muazzam etkisi oluyor Ölümle ilgili 10 saat konuş. Şu uygulamayı bir saat yap. Bir saatlik uygulama. Bir sene ölüm hakkında laf konuş. Ondan daha tezirli. Evet. Uygulama daha etkili oluyor. Uygulama. İlla başlayın. Tecrübe edeceksiniz. Ölümü yaşayacağız. Onun için haftada bir defa cumaların kabristana gidip şöyle kendi mezarlarını ziyaret edeceksiniz. Bir de kabristanda şöyle bir sağa sola gidip ...şöyle bir bakacaksınız... ...gezeceksiniz... ...sırf gezme... ...gidip Kızılay'da gezmek yerine... ...Maltepe'de gezmek yerine... ...bir de mezarda gidelim... ...ve mezardan çıkıldığı zaman... ...sanki ahiretten dünyaya dönmüşlük duygusu oluyor... ...dünya insanın gözüne... ...gerçek gözüyle... ...görebilir hale geliyorsunuz... ...bir de dinlenmiş oluyor insan mezar... ...bak bir sıfır hayat var... ...mezarda yatanlar ölü değil... ...diri aslında bize göre... ...ruhen... Sıfır hayattan, sıfır artı plas hayat, hareketli hayat. hareketsiz hayattan hareketli, zamansız hayat ölüler, zamanlı hayat deriler. Birden beri ona çıkıyorsunuz. İnsan böyle yabancı bir ülkeye gelmiş gibi oluyor mezardan çıktığı zaman. Ben hep bu duyguyu yaşadım. Profesör Hayati Ökelekli Bursa İli Hayat Fakültesi'nde ölümle ilgili çok kıymetli makaleler yayınladı, çok kıymetli kitaplar yayınladı. Bu sevgili dinleyicilerimiz keşke internetten girseler de bu kitaplara bir ulaşsalar. Yani ölümün psikolojik değeri nedir? Evet. İnsanı inşa etmedeki değeri nedir? Onlarla ilgili kitapları okusalar. Müşşidi Kamil Efendi bizim yazmış olduğu o ölümle ilgili çok güzel kitaplar var. Evet. Yani sonsuz hayat varsa. Ölü kitaplar var çok güzel anlatır son, son, nefes, kitabı de son nefes kitabı özellikle evet yani onlar ölüme ihtiyacımız var bu hayatımız terbiyesiz bir hayat ölümle hayatımızın terbiye edilmesi lazım işte önemli bakın burada Züneydi Bağdadi ölümüne hayran kalıyoruz la ilahe illallah de yani zikret yani Allah'ı hatırla cevap unutmadım ki diyor Hatırlamak unutunca olur. Evet. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri 120 yaşlarında falan vefat etmiş. Dikkat edin. 120 yaşlarında. Az bir şey değil bu. Ve son zamanlarında hala sırtı bükülmüş ...sası, sakalı bembeyaz. Riyazetten dolayı zayıflamış. Bir yandan ilim meclislerinde ilim, zikir meclislerinde zikir ...ve tesbihatla boş zamanda meşgul oluyor... ...tefekkürle ve tesbihatla... ...evet... ...diyorlar ki... ...artık sen bir melek gibi bir insan oldun... ...tamamen nurdan bir insan haline geldin... ...hala bu tesbih elinde... ...yani oldun... ...diyorlar... ...biliyorsun tesavvıfta olmuşluk yoktur... ...mecazi olmuşluk vardır... ...mecazi ermişlik vardır hakikisini öldükten sonra mı? Evet öyle. Evet. Elinde tesbihi kaldırıyor Jüneydi Bağdadi Hazretleri. Ben ne bulduysam bu tesbihle buldum diyor. Tesbih. Kelam hocam bana sordu. Ethem hoca dedi bak dedi sen bir dervissin dedi. Anlıyorum güzel dedi. Hoş. Bu tesbih niye yarar dedi. Yani Allah Allah diyorsun, subhanallah. Neyse, Allah'ı zikrediyorsun ve tesbih ediyorsun. Bu neye yarar? Ne Şunu yarar? Allah aşkına, düzgün bir şekilde bana anlat dedi. Ben anlamıyorum dedi. Yani Kelam hocasıdır. Yani. Tısavvufu en kör olanlar kelamcılardır. Dini akılla algılamaya çalıştıkları için, tenzihle Allah'ı anlattıkları için, halbuki Kur'an'ın kendi teşbih de vardır. ...savukta hem tenzi ...hem teşbih. ikisi birden var. Dedim... ...sayın hocam... ...ben... ...bu konuda... ...ben bu konuda... ...Kuran-ı Kerim'den bir ayeti... ...delil olarak getireceğim dedim. Allah Allah dedim. Yani... ...tesbih ne faydası var? Faydasına dair... ...bana Kur'an'dan delil getireceksin. Ayetten delil var. Evet... evet. E hangi ayetmiş dedi? Hafız Hoca. Evet. Yıl 1983. Yani zamanımızdan tam 35-36 sene önce. Söyle bakayım dedi. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balık karnındaki durumunu anlatan ayet-i kerime okudu. Estağfirullah. Bismillah. Felevle <Gülüyor> ennehu kâne minel müsebbihîne lellebise fî batnîhî ilâ yevmi Balığın karnında tesbih çekmeseydi ölecekti. Evet. Tesbih çekti kurtuldu. Ayet bu. O zaman La ilaha illa ante Subhanek inni kunt min azalimin sürekli balığın karnında bu zikri çekti mi yunus? Çekti. Kur'an-ı Kerim dairesi mi ayet? La ilaha illa ante Subhanek inni kunt min azalimin La ilahe illa ente Subhani. Subhaneke inniküntü minnezzah Ayet mi? Evet ayet Hadis olsa belki inkar ederiz de, Ama ayet Kurtardı mı? Kurtardı O zaman benim bu dünyada derviş olarak Çektiğim tesbih Yarın balığın karnına Yani mezara ben de gireceğim Mezarda Bana fayda sağlayacak Yunus aleyhisselam balığın karnına, karanlıklara düşü zaman sağladığı fayda gibi düştüğüm karanlık mezarda da çektiğim tespih aynen bana fayda sağlayacak. Deyince ayet-i sanki unutmuşum, ilk defa görüyormuşum gibi bir duygu duyuyorum şu anda dedi. Doğru dedi. Kabul etti yani. Ayet. Ayet oldu. ne yazar etmesne yazar. Evet. Hadis söylemiyor Hadis olsa inkar edecek biliyorum da. Ayet. Yunus Aleyhisselam'ı balığın o simsiyah midesinin içinden kurtaran çektiği tesbihiydi. Karanlıkların içerisinde Allah seslendi. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Feryat ediyordu. Karanlıklardaydı. Ve balık lok diye kustu ve kurtuldu. ...amber balığıydı. Yutmuştu bir lokmada. Bir lokmada yutmuştu. Ve kustu. Ama tesbih çektiği için... ...çekmeseydi... ...balığın karnında ölecekti. Kıyamet gününe kadar orada kalacaktı diyor. Yani ölecekti. Evet. E bizi de kurtarır be hocam dedim. Yunus Aleyhisselam'ı kurtaran tesbih. Bizi de inşallah kurtaracak... Ama ben tesbihi balığın karnından kurtulmak için çekmiyorum. Ben tesbihi Allah'ı sevdiğim için çekiyorum. Ben balığın karnından kurtulmak için tesbih çekmek ütüliteryen, pragmatist, faydacı bir yaklaşım. Evet. Evet, Allah'ın defterinde öyle bir tesbih olabilir. Ona bir itiraz yok. ...böyle bir tesbih var... Ha ...ben onun için de çekmiyorum... ...ya Rabbi cennete girmek... ...ya Rabbi cehennemde... ...öyle bir şey kaygım yok benim... ...bunu ben çekerken... ...ya Rabbi ben seni seviyorum... ...ve bu sevgimin içerisinde... ...bu tesbih çıkıp geliyor... ...sadece sevdiğim için ben seni tesbih ediyorum... ...bu kadar... ...sadece... ...tesbih... ...tesbih, tesbih... ...seni seviyorum benim tesbihim sana olan aşkımı ilan. Başka bir şey değil. Bana cennet ver. İstemiyorum yani ben Kurban olayım. Cehennemden kur yok. rabiatül Deviye gibi bir elinde meşale var. Bir elinde kuva var. Hayır Allah Rabia nereye gidiyorsun? Bu su ne? Bu ateş ne? Bu ateş insanlar cennet kazanacağız diye. Cennete gireceğiz diye ibadet ediyor. Şu cenneti yakayım da cennet için ibadet etmesinler Allah'a Allah olduğu için ibadet etsinler bu kovayla da cehennemi söndüreceğim suyla cehennemden kurtulmak için ibadet ediyorlar cehennemden kurtulmak için ibadet etmesinler ibadet ederken cennet ve cehenneme referansın değil ibadette Allah referansını kullansınlar diye ibadet etsinler diye ben cenneti yakmaya cehennemi de söndürmeye gidiyorum evet işte Cüneyd-i Hazretleri diyor ki, son nefeste ölecek. Sen Allah'ı hatırla diyorsun ama unutmadım ki. insan unutur zaman hatırlar. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نِسِيْتَ sure atıldı atıldığı gibi. Unutulduğu zaman hatırlama olur. Hatırlayana hatırlama, hatırla denmez ki. Ben zaten hatırımdı. Ondan sonra şu şiiri okudu. Gönlümü onarmak için yani gönül tamir etmek demek kişiliğimi inşa etmek için modern dille böyle anlatılır bu kişilik yani self realizasyon kendimi inşa etmek için kalbimde Allah zaten hazır Allah kalbimde beni inşa edecek beni ben yapacağım zaten içimde hazır he. beşeri benliğimi ilahi kimliğe dönüştürecek ben Allah'ı unutmuyorum ki hatırlayayım zikredeyim o benim mevlam biricik sevgilim sırtımı dahil itimat ettiğim tek varlık o kimseden bir şey beklediğim yok ondan bekliyorum verirse verir vermezse vermez Vermezse sabrederiz, verirse şükür ederiz. Ve elhamdülillah sırtımı ona dayadım. Bütün ihtiyaçlarımı o gördü. Ve Allah'tan pek çok nasipler aldım ben. Allah'tan pek çok nasipler aldım. Evet, Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. kalın efendim.